olsa sadece peygamberimiz gibi sadece o. Onlara örnek göstererek peygamberimizi tanıtmak istiyor kızım. Bu İbrahim'den daha güzeldi. Yusuf'tan daha güzeldi. Davud'dan daha seçkindi. Musa'dan daha fazla şeriat tehlikli disiplinliydi. Hz. daha fazla ruhaniydi. Ruh davasına hizmet ediyordu.